Alla min salat ve ve alaahirin fiyedina ve senedina Muhammed ve alehi بعد الكتاب كتاب الله وأفضل هدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لشر الأمور مفتات Kullu bir atın dalale ve kullu dalaletim ve sahibi. Astakur ya makane kana naharan li en Teala az az bi kulli bil vahyi nehara. Sadaka Rasulullah bi ma el cemâ Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun. Amin. Bu hadis-i şerif, metnini Arapça mukaddimede okumuş olduğumuz <gülüyor> Kabir Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Müstedirekte ve Deylemide kaydedilmiş hadis-i şerif.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 hoş halli iyi olsa yine de kızıp da kendisine kötülük yapmak isteyenler çıkabiliyor. Allah'a sığınmaktan gayri çare yok. Küllü nimetin mahzudun. Her nimet hasede uğrar. Haset çelpe Birisinde bir şey gördüm ötekilerin içi kıvrılır. Hasetçiyi de tedavi mümkün değildir. Ancak senin elindeki nimet gidecek de hasetçinin içi rahatlayacak. Başka türlü rahat etmez.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 İkinci hadisi şerif bu. Çok rivayetler gelmiş. Dara Kutni'de Enes i̇bn Malik'ten İbn-i ve Ebn-i Efendim Hazreti Ali Efendimiz'den Efendim i̇bn Asakir Ebu Said El-Hudri'den Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain rivayet etmiş. Aslı külli da'in el-beredetü. Bütün hastalıkların kökü aslı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 Ama delikandalar, gençler efendim trivel bir atletle dolaşırlar. Efendim kızlar e, mini etekle dolaşırlar. Efendim japon okulla gezerler. Yani utanmasalar onlar da giymeyecekler ama işte biraz e, göstermelik bir şey giyiyorlar üstlerine. Bakarsın 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında romatizmaymış, bilmem ne rahatsızlığıymış, bilmem ne rahatsızlığıymış, bilmem ne başlar. Yani üşütmek, üşütmek her şeyi her hastalığı harekete geçiriyor. Bu bakımdan insanın sıcak durması, sıcak olması, şöyle bünmesi, örtünmesi iyidir. Öbür hadisi i şerif. İsna'il <gülüyor> ma'ruf ila <hülya> menhu ve ehlihu ve ila gayri ehlihi. Fe in asadte ehlehu esadte ehlehu ve in lem tusib ehlehu kunte ente ehlu ehlehu. Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki İyiliği yap. Ehil olana da ehil olmayan adım. Yani iyilik maruf aklın ve şeriatin hoş uygun gördüğü fiil. Mesela yemek yedirmek. Mesela sadaka vermek. Mesela efendim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 İyilik yapma gayret edeceğiz ve muhatabımızın layık mı değil mi diye düşünüp de durumundan dolayı bir üzüntüye düşmeyeceğiz. Her halde biz kârdayız. İsabet etsek de etmesek de kârdayız. buhu عَلَى الصَّلَاتِ لِسَوْءٍ وَعْزِلُوا فِرَاشَهُ لِتِسْعِنْ Ve zevvich hu liseb-i aşer imkan. Fıza <gülüyor> fa alezalik'e fel yüzlis beyne yedihi summel yekul la calek Allahu aleyhi fitneten fit dünyâ ve âkira. Bu hadisi şerif evlada babanın yapacağı vazifelerle ilgilidir. Hadisi şerifin ilk iki cümlesi muhatap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 edebiyatta iltifat derler bir sigadan bir başka sigaya geçme okuyalım şimdi idrubuhu alessalatilliseb'in ve azilu firâşehu litis'in çocuklarınızı namaza gitsinler diye yedi yaşındayken dövün gitmiyorsa hadi oğlum namaza istemem oynayacağım top var ip var bilmem ne filan yedi yaşına geldiği zaman dövün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 İkinci kısımda diyor ki ve zevic hü lise bi aşer inkane. Eğer olursa, mümkün olursa, 17 yaşında onu evlendir. Demek ki 10 yaşına, 17 yaşına geldi mi? Mümkünse çocuk yani imkan nerededir? Bir ana babada imkan, iki çocukta imkan. Yani çocuk bir aile idare edecek hale gelmişse.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 O zaman karşısına oturttun onu pehl su beyneye de şöyle iki yanının önüne o da otursun yani karşısına onu otursun da sun sonra desin ki la cialekallahu aleyhi ve fiitnetem fit dünya ve laahve Allah seni bana dünyada ahirette bir fitne eylemesin desin veya fitne eylemedi.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 Tamam yuvasına gidiyor, geliyor. Efendim ciddi bir ev aile reisi oldu. Bitti. Dünyada bir problem olmaz. Evlendirmezse gözü dışarıda olur, hayrazlık eder, yaramazlık eder, ahlaksızlık eder. Babaya yazılır günah. Babaya yazılır. 30 yaşına gelinceye kadar çocuklarını evlendirmiyorlar zamane insanlar. Yok efendim yüksek tahsili bilsin. Yok efendim bilmem askerliği bilsin. Yok efendim ihtisasını bilsin. 35 yaşına kadar o çocuk ne yapıyor? Ne haylazlık ederse babasına yazılıyor. Ona dikkat edin. Ya, hocam 17 yaşında olur mu? E, olan oluyor yani. Peygamber Efendimiz söylemiş ya sen Peygamber Efendimiz'e inanmıyor musun? Onun sözünü tutmak istemez misin? Evlendirirsin. <gülüyor> olur. Yani ben şahsen kendi evlatlarıma söyledim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 Efendim kısa moda var. Her sene adamlar sanayi çünkü. Gürültüsüne şöyle manevi bakımdan kulak veren gümbür gümbür çalışıyor çarkları. Süsleme sanayi. Kadın bir taraftan süsleniyor. Erkek bir taraftan süsleniyor. 30 yaşına kadar da yuva mesuliyeti yok. Olur mu? İşte böyle oluyor. Olur ama böyle oluyor. Ahlak, edep, namus vesaire Ondan sonra zapt edemiyor çocuğunu. Saat de gelmiş kız çocuk. Kızım, sen bu saate kadar ne yapıyorsun? Sana ne diyor? Hürriyet var diyor. Hürriyet bu değil ki. Hürriyet bu değil ki. Hürriyet edepsizliği yapabilme serbestliği değil ki. Bizim dinimiz öyle hürriyet vermemiş. Bak, yedi yaşında döv diyor. Tabii ayağının altına al, kanı çıkıncaya kadar vurma anasına değil. Neresine vurulacağını bile söylemiş. Başına vurma. Yüzüne vurma diye söylenmiş. Sırkına şöyle bir patlatı versin, Zarar gelmeyecek yerine poposuna patlatırsın.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 Herkes uyumamış, dünyanın dört tarafına dal budak salmışlar. Onlar şimdi bizimle mücadele ediyorlar. Yok hocam, sulh içindeyiz işte bak, dost, müttefik, NATO vs. Orası öyle de, o siyasi bakımdan öyle de, bir kültür savaşı var. İstiyor ki sen tamamen ona uyasın. وَلَنْ تَرْضَٓا أَنْكَ الْيَهُودُ Hatta نَصَارَٓا millet تَتَّبِيَةً Onların dinlerine, milliyetlerine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 Ve efşşül salâm ve sülül erham ve salli billeyli ve nasun iam summadül cennete bissala e Ebu hürri radıyallahu anhten rivayet edilmiş efendim e, ibn Hibban'da ve Taberani'de geçen bir hadisi şerif Peygamber efendimiz uzun söz söylemezdi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 Sözü hoş söyle. Güzel konuş. Tatlı konuş. Türkçesi. Tatlı konuş. Yani acı konuşma. Yani küfür etme. Yani kalp kırıcı olma filan manasına. Eti bir kelam. Kere, sözü tayyip eyle. Güzel eyle. Ve efşi selam. Selamı yay. İfşa et. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Selam, selamı yay. Herkese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 Yani Tayyip güzel söz söyle. En güzel söz nedir? La ilahe illallah. Tabii la ilahe illallah de. Subhanallah de, Allahu ekber de, elhamdülillah de. Manalarını düşünerek Allah'ın varlığını, birliğini ifade et. Efendim, bakiyatus salihattır. Hayırlı olan şeyler bunlardır. Efendim, mülayim olarak insanlara konuş. Tatlı söyle, acı söyleme. Gönül alıcı tarzda konuş. Kimse sana şey yapmasın. Sert, kaba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 kırıcı sözlü bir kimse olsaydın etrafından onlar darmadan dağılırlardı. Bak peygamber efendimiz olduğu halde dağılır. Bu insanoğlunun tabiatı böyle. Onun için insanoğlunu yumuşak insan eti yenmez, derisi giyilmez, yumuşak söyler, tatlı dille, hoş edersin. Namazda pantolonunu şöyle çekerek, elinle böyle oynayarak, efendim şunu yaparak, bunu yaparak efendim namazını iftar ediyorsun, onu öyle yapmıyor. Bir övüp de ondan sonra söyleyince şey yapar.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 Tanışmamızı istiyor. Tanışmanın anahtarı selamlaşmadır. Tanışacaksın, ahbap olacaksın, el ele tutacaksın, hayırlı işleri beraber yapacaksın. Bir kişinin kaldıramadığı yükü hop kaldırıverir verir. Kalabalık olursa onun için o dostluğun semzidir yani. Öteki ise de cemiyette efendim fitne fesat, gürültü patırtı çıkartmamanın semzidir. İhtimayı huzuru korumanın semzidir. O hoş sözcük konuşmak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 şunu alıver, kusura bakma. Az ama filan diye bir iyilik yapı verirsin. Yani bir ikramda bulun verirsin. O da tabii çok sevap. Sonra insanlar uykudayken kalk namaz kıl diyor Peygamber Efendimiz. Bu neden? Biz buraya Allahu Teala Hazretlerini bilip ona kulluk etmek için gönderildik. Buraya neden geldik bu dünyaya? Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun. Allah'ı bilip ibadet edeceğiz. Rızasını kazanacağız. Başka bir sebeple gelmedik. Ma uridu minhum bir rizq ve ma uridu en yudaimun. Ben onlardan rızık istemiyorum. Onların bana ziyafet çekmelerini istemiyorum. İnna Allahu huve'r razzaku zul kuvvetil metin. Allah rızık âlemdir. Herkesin rızkını Mevla veriyor. Kuvveti metin sahibidir.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 ''Senin rızanın yolunu bilmem, zulmattayım, nura kavuşmamışım, benim halim ne olacak?'' ''Sen bilesin ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, beni bu hale getirdin, mıfır kerem senindir.'' Bir iltica et bakalım, bir yalvar neler oluyor, gör. Yaşayın anahtarı o. Onun için Peygamber Efendimiz, onu demiş, onu demiş, onu demiş, onu demiş arkasında da buyurmuş ki, ''Ve salli billeyli vennasini yani. Gece bakalım herkes uyumuşken, bir çık Mevla'nın huzuruna ses seda yok, çift çıkmıyor, Efendim hiç kimse seni görmüyor. Gösteriş vesaire ihtimali yok. Ziya ihtimali yok. Kıl bakalım namazı yalvar bakalım. Neler olur? Neler gösterir? Her şeye kadir Mevla. Her şeye kadirdir. Efendim ölüden diri çıkartıyor mu? Yuhrucül hayye minel beyide hocam. Tabi ölüden diri çıkartır Mevla. taştan su çıkartıyor mu?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 Dilerse arif eder, ak akıl eder, kamil eder, zarif eder, edip eder, sevdi, hoş, halli bir kul eder, alim eder. Dilerse her şey ondan. Ne demiş? Mevlana Cerafi'nin Rumi'nin mesnevisinin başında diyor ki, şöyle e, bir için, e, o şu şehre mensuptur. El mensub ile şeyh ellezi kale asbahtu kürdiyen ve asbahtu arabiyyen. Akşam Kürt olarak akşamladım, sabah Arap olarak kalktım. O uzun hikayesi vardır. O sözün de şeyi, çeşitli şahıslara isnat edilir. Yani adamcağız gecelin ami olarak, bir şey bilmez olarak yatmış da sabahleyin neler neler öğrenmiş olarak Allah kaldırmış onu. Her şeye kadirdir Mevla. Bir teypin bir barındığını alıyorsun, öteki teyfe takıyorsun...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 Gece bir ağla bakalım, bir göz dök, günahlarına bir tevbe eyle, ondan sonra Allah Teala Hazretlerine bir iltica ile hakkı hayırı Allah Teala Hazretlerinden iste bakalım ne olacak? Diğer hadisi şerif. Et imunisa ekum fi nifasihinat temre. Fe innahu mence taamı ha fi nifas ya attemre, xulcə vəleduha zālki halimən fəin nūk kānə İsa, fəin nūk kānə taam n Meryem İsa, vəle almə Allahu taam n khayrən ləha ha, bu Hatib ibadadi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif, içinde bir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 çünkü kim böyle bu haldeyken kendisine efendim hurma yedirilirse o zaman çocuğu halim Selim olur. Meryem validemizin efendim Hazreti İsa'yı doğurduğu zaman da taamı hurmaydı. Ve huzzi ileke bir cizinden naklete tusakıt aleyke ruteb cennya.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 nezaret ederler. O Müslümanların çocuklarına, onlar o cenneteki o dağda onlar bakarlar. Hatta yeri dön ilahibim yemel kıyamet kıyamet gününde onları babalarına al evladım bu diye verinceye kadar onlar cennetteki o tepede İbrahim aleyhisselamın ve hanımı Sare'nin nezareti altında dururlar. Demek ki Müslümanların çocukları cennette olacaklar. Buradan çıkıyor. Tabii öbür aleme ait bir malumat bu.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 Ama öyle üzüntüleri olur ki gecesi gündüz birbirine karışır. Hanımı hastadır, feşlidir çocuğu şöyledir, işi böyledir, bilmem nesi şudur, başına bir sürü dertler yığılmıştır filan filan filan. Demek ki sıhhat yetmiyormuş, manevi bakımdan da huzurlu, saadetli olması lazımmış insanın. Ha işte o afiyet. O zaman Allah'tan sıhhat isteme sadece, afiyet iste. İstediğin zaman o zaman hem sıhhat gelecek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 öyle. Hepimiz rahat ederiz. Öyle yapalım inşallah. Fatiha-i Şerife mal besmele. İki elem neşrah besmeliyle. besmeleyle. İnşirah suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kıs-ı Şerif, kulüfü evet, Besmeleyle. La ilahe illallah You Enough! Know, you know.